We made it. Efendim bir haftalık aradan sonra Hasbihal programıyla yeniden sizlerle beraberiz. Radyo Havan'dasınız, program yapımcınız ve sunucunuz ben Cüneyt Gülen. Güzel bir haftayı daha geride bırakmanızı dileyerek bugünkü programımızı başlatıyoruz. Yine e, bu bir haftalık aradan sonra çok değerli bir stüdyo konuğumuz var. Sevgili Aydilge bizimle beraber. İlk çalışmayı e, Aydilge'nin yeni albümü, son albümü Sobe'den sizlerle buluşturduk. E, Beste Cem Sarıoğlu'na söz Aydilge'nin kendisine aitti. Geri dönmemle ...programımızı başlattık. E başlattık başlatmasına ya... ...Aydilge'ye hemen bir merhaba diyelim hoş geldin. Hoş bulduk merhabalar. Nasılsın? İyiyim çok teşekkürler. İlk albümden bu yana epey bir zaman oldu. Yaklaşık iki sene kadar oldu. İki buçuk sene oldu evet. Yanlış hatırlamıyorsam ilk albüm çıkışında da... ...seninle beraber yine bir program gerçekleştirmiştik. O zamandan bu zamana tabii hem müzikte hem yaşamda... ...çok şey değişmiştir diye umuyorum. Bir kere sobeyle başlayalım... Küçük şarkı evreninden Sobe'ye e, gelişten bir başlayalım. Önce bir şarkı evrenin vardı. Kendi e, şarkılarım vardı. Bu şarkı evrenini insanları almayı düşündüğün için bir albüm yaptığını söylemiştim. Ama e, görüyorum ki artık Sobe ile insanları tek tek e, yakalamaya başlıyorsun. E, Sobe nasıl gelişti ondan bir bahsedelim önce. E, Sobe'de aslında anlatmak istediğim şey... Hani içimizde hep bastırdığımız bazı duygularımız vardır. İsteklerimizi, hayallerimizi çoğu zaman bastırırız. Çünkü başka insanların talepleri, beklentileri hayatımızda ön plana geçer. Yani başkaları için yaşamaya başlarız çoğu zaman. Ya da reddedilmemek, dışlanmamak için başkalarının isteklerini göz önünde bulundurarak... ...kendi hayallerimizden feragat ederiz. Ve o içimizdeki asıl beni... E, unutmaya başlarız. Onu bastırmaya başlarız. Aslında sobelemek istediğim şey e, herkesin kendi içindeki o bastırılmış beni bulması. Hı hı. Tekrar kendiyle e, buluşması. E, kendi kendini sobelemesi. E, çok naif bir albüm olduğu düşüncesindeyim. E, sade bir albüm olduğu düşüncesindeyim ama aynı zamanda ayakları yere basan ve iddialı bir duruş olduğunu da düşünüyorum. Ee, başkasına benzemeye çalışmadan kendini bulma konusunda ileri adımlar atan genç bir kadının e, hikayesi aslında. Yalnız... E, tabii Aydilgen'in müzik yapısı da biraz farklı. Şimdi rock. Evet rak aslında bu o, müzik yapısı. Ama daha farklı tınılarda var içinde. Yani biraz daha e, etnik tınıları da duyabiliyorsunuz. Ben bir önceki albümden de bunu anımsıyorum o, küçük şarkı evreninden. E, yalnız değilsin örneğin benim hala çok büyük keyifle dinlediğim şarkılardan bir tanesi. E, bununla beraber son albümde de yine e, en azından dinleyebildiğim kadarıyla... ...bütün şarkıları tek tek dinlediğimi iddia edemiyorum ama... ...en azından dinlediğim kadarıyla yine... E, bu Burada da o etnik e, tınılardan birkaç şey bulabiliyoruz. E, albümün kökenine e, inmek gibi bir düşünceden daha ziyade müzik yaşantısının kendi yaşantınıza bir harmanlanma durumu olduğunu düşünüyorum. E, bunda etki olan ne? Yani bir e, rock evet var ama bu etnik e, tınılar neden orada? Ben 7 yaşında Türk Sanat Müziği Çocuk Korosu'nun imtihanına girdim. TRT'de. Bunu <gülüyor> <gülüyor> Ve e, Türkiye'nin ilk Türk Sanat Müziği Çocuk Korosu'ydu. Zaten tekrarlanmadı. TRT yapılmış e, TRT e, Radyosu, e Ankara <gülüyor> Radyosu. E, ve orada tabii bütün bu nameler, etnik olarak gördüğünüz yapı, bunun altyapısı eğitimi e, 12-13 yaşıma kadar oradan aldığım altyapıyla oluştu. Tabii onun yanı sıra e, bir tarafım Çerkes. Hı hı. E, oradan da gelen bir gırtlak yapısı var ve ben hani müziği yaparken planlamıyorum yani hani şimdi şuraya biraz etnik ögeler katayım şuraya da şundan koyayım aman şuraya da biraz şöyle yaylı koyayım da hani e, o arabesk nameler tınlasın da hani şimdi moda ya böyle arabesk hı hı. rak tarzı şeyler yok yok biliyorum sizin beni anladığınızı e, çok iyi biliyorum e, ...nasıl oluştu derken bu tamamen içimden geliyor yani <gülüyor> hiç bunları planlayıp programlamıyorum. Yani bunun bir formülü oturtmuyorum, insanların oturtuğunu biliyorum, birçok grup bunu yapıyor. Tabii. Şöyle yaylı koyalım, böyle yapalım, şöyle bir gırtlakla ee, söyleyeyim, aman şuraya da şöyle bir name yapayım da... ...buraya da birazcık arabesk hani, keman, <gülüyor> keman koyayım, bunu çok teknik uyguluyorlar bayağı formülize edip. Ve o yüzden şu anda birbirinin aynısı pek çok müzik dinli dinliyoruz. Hepsi birbirine benziyor diyoruz. Ee, ben formüllerden, kalıplardan olabildiğince uzak durmaya çalışıyorum kendimizimde. Çünkü e, kendimi en rahat ifade edebildiğim, en güzel ortaya koyabildiğim yer müzik. Ve onu da eğer bu saflığı koruyamadan yaparsam o zaman yapmamın hiçbir anlamı yok. Hı hı. Bu... Zaten dediğim gibi çocukluktan gelen bir eğitim üstüne e, dinlediğim şeylerden. Ben dünya müziğini çok meraklıyım çünkü. Özellikle Farklı bir şey var mı ee, bir yön? Ben mesela İran müziğinin e, hassasıyım, çok severim. Ya yani Guguştu, Farid Farci attı, ona benzer pek çok sanatçı. Ben e, çok ayırt etmiyorum. Hani şu çok bir mesela her zaman bana şey derler. ...Hint namelerine Hı -hı. çok... ...Hint müziği dinler gırtak, misiniz evet, aslında, mesela, biraz orayı andırıyor. Hint müziğine de özellikle bir şeyim yok. Ee, çok i̇lgi yok. Ilgi yok. Ee, bir kere dünya enstrümanlarını... ...yerel enstrümanları çok beğeniyorum. Çok seviyorum. O enstrümanlara üzerine... ...yapılmış solo çalışmaları da... ...çok dinliyorum. Ee, ama mesela o... ...dünya müziğinde popüler çalışmalarını dinlemiyorum. Mesela şimdi bir Hint müziği... ...dinleyeyim diye... Atıyorum MySpace'e girerseniz olabilecek en e, kötü en düşük seviyede Hint müziklerini duyarsınız yani böyle. Popüler daha çok zaten. Çok, <gülüyor> e, hani evet yani benim dinlediğim tarz onlar değil hani olabildiğince çok yerel kökenden gelen müzikleri e, ulaşabilmek lazım diye düşünüyorum. Aynı zamanda ne kadar da birbirine e, yakın olduklarını da görüyorsunuz dünya müziklerini Aynen. dinlediğiniz zaman. E, Aynı bir Türkiye'ye benziyor diyorsunuz. Onların türküsü de o aslında. Ve ne kadar benzediğini görüyorsunuz. Ve ne kadar aslında dünyanın küçük olduğunu ve bütün bu ırk ayrımlarının, e, egosal çatışmaların, bütün bu e, ayrımcılığın ne kadar yersiz, gereksiz, gereksiz olduğunu görüyorsunuz. Ee, aslında katılıyorum çünkü ben de yine böyle... O YouTube ya da Daily Motion gibi siteleri gezerken rastladığım bir eser vardı. Yine Hint müziğiydi o da. Şarkın ismi Cisa Hasna ya yani en azından benim okuduğum buydu. Tamamen Türk motifleri içeriyormuş gibi geldi bana ama dinleyince Hint müziği. Aslında orada birebir sizinle hemfikirim. yalnız şey var tabii. Ben hani o yine de dinlediğiniz müziğin sizin müziğinizle harmanlanması, bu harmanlanması da bu elbette size özel bir şey olmalı. Yani Gırtlak evet biraz Hint gırtlağını andırıyor Aydilge'nin gırtlağı ama Hint müziğiyle çok alakadar değil dinlemiyor. E demek ki size özgüde bir şeyler var ki ben şeyi biliyorum mesela çocukluktan. E, bir programda bundan önceki programda sizinle konuşmuştuk. E, garajda şarkı söylerdim diyordunuz. Hı, evet. e, çocukluğunuzdan anlatmış olduğunuz bir anıydı. Babanıza şarkı söyler misiniz hatta? Evet. Yani. E, mesela bu albümde babama yazdığım bir şarkı var. E, canımla diye, onun sözleriyle biraz oynadık çünkü hani e, daha fazla insanın kendinden bir şeyler bulabilmesi için onu e, baba e, kelimelerini çıkarıp daha genel ve e, hitap edebilecek tarzda bir şeyler yazdım ama aslında temelde babama yazdığım bir şarkıdır. E, ta 14 yaşında yazdığım bir şarkı mesela şimdi bu albümde Hayat buldu. Hı hı. E, Evin garajında evet müzik yaptım. <gülüyor> <gülüyor> Daha rock e, dinlediğim zamanlardı. Şimdi tabii müziğin altyapısında rock ağır basıyor gibi görünse de aslında hani çok da gerekli değil diye düşünüyorum hani tanımlamak. Rock'tu, pop'tu, şuydu buydu. <gülüyor> Önemli olan hani kendi müziğini yapabilmek. Kendini aslında hani ne mutlu bana ki siz böyle görüyorsunuz. Bir Aydilge sound'u var diyorsunuz. Aynen aynen o çok mutluluk verici bir şey o yüzden zaten başlarken şey diye düşündüm aslında kurduğum cümle buydu yani rak değil evet. rak ya da rak ama format ya da sound böyle değil çünkü bir başlığa koymak, bir yere sıkıştırmak gerekiyor ya de. Evet. Hani oraya başı başına bir Aydilge soundudur diye diyemiyorsunuz ama. Şeylere bir şeylere benzetmek Aynen mutlaka. öyle. Ee, şimdi sizinle de konuşurken mecburen o rock, e, formatı demek durumundayız ama değil. Yani orada ayrı bir sound, ayrı bir e, yapı, ayrı bir e, düşünce var. Bu notalarla, müzikle, sözlerle kendini hissettiriyor ki ben sözler kısmında e, az önce içeride de sizinle özel konuşurken söyledim. Ama sözler yine vurucu. Çünkü 14 yaşında bile yazmış olsanız, şu anda ben canımların sözlerine baktığımda beni etkilediğini görüyorum. Yani bu biraz da sizin yeteneğinizle alakalı diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Türkiye'de bir böyle benim bildiğim suna yakın var. O her böyle yazının sonunda vurucun son diye vurur. O... Duayen. Çok usta tabii. Teşekkür ee, Bahsetmişken. Canımla'yla devam edelim. Tamam. Ee, babanızın nezdinde tüm de babalara armağan edelim. Kendime de alayım ben bunu. İki tane evladım var <gülüyor> benimle. Güzel. <gülüyor> ee, Pek. canımla dinliyoruz sevgili dinleyiciler. Hemen ardından Aydılge ile sohbetimiz devam edecek. Acım dinmezdi. Saatler geçmezdi. yanında canımla. Tükenir dertler bir anda yanır Radyo havandasınız Hasbihal devam ediyor program konuğumuz sevgili Aydilge son albümü Sobe'den dinleteceğimiz şarkılarla aynı zamanda sohbetiyle bugün bizimle beraber e, Canımla isimli şarkıyı dinledik e, babalara atfedilmiş bir şarkıydı e, sizin babanız dinledi tabii bu şarkıyı Babam 14 yaşındayken dinledi ben daha küçük. Ama bir tabii. albümde e, kitlelere sunulmuş haliyle dinlemek biraz daha farklı duygular oluşturur diye tabii, düşünüyorum. çok mutlu oldu. Ama o artık yani bütün şarkıları aynı mutlulukla dinliyor. Sürpriz oldu mu peki onun için? Yani Yok zaten biliyordu e, koyacağımı. Aslında Hı -hı. ilk albümüne de koyacaktım. Son anda e, onun yerine şiir adlı parçayı koyduk. Çünkü benzer sanatlardaydı. Hangisini koyalım dedik. Son anda şiire karar verdim. Hı hı. Ee, bunda mutlaka girecekti zaten canımla. Ee, şeyi anlatıyor aslında. Ben 14 yaşında, 13-14 yaşlarında böyle bazen çok karamsarlar kapılırdım. Tam böyle hani delikanlılık çağları bilirsiniz hani biraz depresif oluruz, hayatı <gülüyor> anlamaya çalışırız, çabuk kırılırız. Ee, ve o zamanlar böyle çok üzgün olduğum zamanlarda babama. Ne zaman bir şey sorsam o hep neşelidir. Neşeli olmaya çalışır. Hep gülen bir yüzü vardır babamın. Ee, hep moral verir. Kötü bir gün geçse bile babacım nasılsın desem çok iyiyim der. Hep aynı. Bu en güzeli bu aslında evet, zaten. Evet. Çok az dertleriniz söyler. Aslında biraz da içine atan bir yapısı var. Ee, çünkü devamlı mutlu olmak mümkün değil tabii. Onun çok duygusal olduğunu biliyorum ama hep onun o güçlü görünmeye çalışan, o pozitif kalmaya çalışan yapısından dolayı ee, hani yaşam bir deniz mi bataklık değil mi yüzüme gülümse çikenir dertler seninle diye yani tam böyle hani yaşamın bataklık olduğunu düşündüğün anda aslında yaşam bir deniz diyen ee, yani hayatımızda hep böyle birileri oluyor hani bazen babamız bazen annemiz bazen öğretmenimiz bazen erkek arkadaşımız o insanları da ya hepsine herkese gitsin hani yaşamımızda bize bu ...bataklığa düştüğümüz sandığımız anda... ...bize bataklığın deniz aslında hı hı. olabileceğini... ...yeter ki hani... ...onu bataklık olarak görmeyi bırakıp... ...deniz olarak görmeye başlarsak... ...yüzebileceğimizi, kıyıya çıkabileceğimizi... ...hatırlatan insanlar olsun. Demek ki içimizdeki bene ulaşmayı... E, ...hedef gösteren kimse... ...on armağanımız olacakmış <gülüyor> evet. artık. Çok güzel ama pozitif düşünce her zaman işe yarıyor... aslında bakarsanız bu bağlamda... E, ...böyle bir babaya sahip olduğunuz için... ...bir kere zaten siz baştan... E, ...yolun yarısını kat etmişsiniz <gülüyor> evet. başlarken... Peki ben klibten biraz bahsedelim istiyorum ilk klibiniz bu albümdeki ilk klip Yollara Düşsem'e çekildi Tabii klibin biraz ilginç bir hikayesi var havada uçarken şarkı söylemek enteresan tabi de yani zorlukları nelerdi bunun? Evet, biz Ceyda Balaban çekti klibimizi, ee, tabii şarkının anlattığı ana tema özgür olmak bizi, bu sabah dokuz, akşam beş rutininden kaçıp kurtulma ihtiyacımız hepimizde olan hani, ah bir yollara düşüp kaçsan buralardan dedirten. <gülüyor> ya da hani öğrenciler için de her gün okula git aynı dersler aynı şey, hani böyle bir insanın canına tak eder ve çekip gitmek ister, o modu anlatıyor aslında e, şarkı. E, ve e, tabii o, o duyguları en iyi ifade eden sembol de uçmak özgür olmak e, tabii klip sırasında bir vinç geldi vinçle kollarım bileklerim <gülüyor> ayaklarım hepsi bağlandı ve altı e, metre yukarı çıkartıldım tabii çok sıkı bağlandığım için herhangi bir düşmeye engel olmak için herhangi bir tehlike altında kalmayayım diye. Çok canım yandı. Her tarafım morardı. <gülüyor> Ayrıca tabii sekiz saat sürdü. Ben sekiz saat boyunca havada asılı bir şekilde. Altı metre yükseklikte. Evet. Etti. Çok zor bir çekim oldu ama e, tabii çok da güzel bir klip oldu. Çok eğlenceli bir klip oldu. Çünkü hani bu albümde şunu yapmak istedim. Bu karamsarlık çok popüler oldu. Onu görüyorum. Yani Hı -hı. insanların ...karamsarlıktan, kötü görünmekten, agresif olmaktan prim yaptığını ve bunu iyi bir şeymiş gibi sunduklarını görüyorum. Hani e, sanki hayatın farkında olmak, bir şeylerle mücadele etmek için illaki asık suratlı ve e, melankolik olmak gerekliymiş gibi bir hava yaratılıyor. Ve buna karşı durmak istiyorum. Çünkü e, ben her türlü bu tarz imajlara ve stereotip... ...tanımlamalara çok karşı duran... ...ve bunların hiç hoşlanmayan bir insanım. O yüzden... E, ...kalıplara karşı çıkmayı ve... ...bize bağlayan her türlü bağdan... ...kuraldan... E, ultimatondan, ...her türlü dayatmadan uzaklaşmayı anlatan bir şarkıda... E, ...gülen bir yüz olsun istedim. Esprili bir klip olsun istedim. Hı -hı. O yüzden komik şeyler oluyor klipte. İşte kuşlar geliyor benim saçlarımı didikiyorlar... <gülüyor> Top geliyor suratıma falan. Peki onu falan. nasıl yaptınız? Yani o kuş e, sadece bilgisayar efektleri oraya gelip konmuyor herhalde. Gerçek değil mi? E, evet. E, onu. Yem mi koydunuz <gülüyor> saç <aralarına> diye? <gülüyor> Yok gerçek kuş değil ama e, maketler kullanıldı. <gülüyor> Greenbox'da çekildiği için aslında orası bir stüdyo. Daha sonra bütün o şeyler silinip efektlerle e, sanki ben havada bulutların arasında uçuyormuşum gibi bir izlenim yaratılıyor. E, çiziliyor bayağı. <gülüyor> Zaten <gülüyor> bir ay sürdü. ...post Klibin prodüksiyonu. Azal, evet. Tek tek bütün ipler siliniyor... E, ...arkaya çizimler yapılıyor... ...astronotlar uçuyor mesela arkamda... <gülüyor> ...füze geçiyor, uçak geçiyor... <gülüyor> ...onların hepsi çizim. Ee, çok enteresan bir klip oldu... ...çok da neşeli bir klip oldu... ...zaten on, onu yapmak istiyordum yani... ...insanların gülümsemeyi... ...unutmaması lazım diye düşünüyorum. Peki o zaman ben sizin için... Pollyanna tanımını hiç yabancı bulmuyorum. Yani Pollyanna değil aslında ama... E, bütün bu kötü şeylere ve bütün bu olumsuzluklara inat gülüyorum ben biraz hani gülmek lazım diye düşünüyorum. Hani safça bir her şeyden iyi bir yan bulayım diye bir çabam da yok. Hani her şeyin pozitif yanını göreyim. Ee, çok böyle naif e, olamıyor insan. Ee, ama e, bütün bu kötülüklere inat aslında mutlu olmayı koruyabilmek, çabalamak. Ben yüzde yüz mutlu bir insan değilim. Çok sıkıntılarım, çok üzüntülerim oluyor. Çok hassas bir yapım var. Kendime de inat biraz. <gülüyor> ee, mutlu olmak için çabalıyorum. Peki. Ee, o zaman insanları biraz mutlu olmaya çağıralım biz. Ee, yollara düşse mi dinleyelim? Beste Cem Sarıoğlu. Söz yine her zaman olduğu gibi. Bu albümde komple sözler size ait. Evet. Ee, söz Aydilge. Yollara düşse mi dinleyelim? Az sonra buradayız. Sakin gel gök din... Radyo alanda programımız sürüyor Aydilge e, bizimle beraber e, tabi müzik e, t, işte klipti oydu buydu derken e, biraz aslında kendisinden ben bahsetmesini isteyeceğim çünkü Aydilge'nin de kendine ait bir yaşamı var. Her şeyden önce insanların şu son dönem hayatlarına giren olumlu değişiklikler, olumsuz değişiklikler, siyasi gelişmeler. Ya bunların pek çoğu sanatçı gözüyle tabii ya da şöyle söyleyeyim toplum gözüyle sanatçıların yönlendirmesi gereken şeyler diye düşünüyorum. Özellikle şu sona, son dönem gelişmelerden önce siz önce bir kendinizden bir bahsedin bize. Hani Aydilge'nin yaşamı nedir, nereden geldi bir... Yanlış hatırlamıyorsam Amerikan Kültür ve Edebiyatı eğitimi aldınız. Ee, şu dönem insanların Amerika'ya bakış açısını e, az çok biliyorsunuz. E, hepsini birbiriyle harmanlayarak şöyle bir Aydilge'yi tanıyalım istiyorum ben. Ee, ben aslında Amerikan Kültür ve Edebiyatı bölümü mezunuyum ama... ...şunu anlatmak isterim. Amerikan Kültür ve Edebiyatı bölümü çok zengin bir bölüm. İnsanlar Amerika'dan hoşlanmayabilir. Benim de hoşlanmadığım pek çok yanı var ama... ...hani üniversiteye girmek isteyen öğrenciler dinliyorsa şunu söyleyeyim... ...sakın kaçırmayın bu bölümü. Hı hı. Çünkü Amerikan kültür ve edebiyatında size Amerikalıların propagandası... ...veya Amerikan kültürünün ne kadar harika bir kültür olduğu anlatılmıyor size. Amerika'da yaşayan her türlü ırkın, her türlü kültürün, bütün o mozaiğin... ...bütün kültürlerin ee, tabanı ve en önemli kültürel değerleri... Ee, ...bu değerler soyut değerler de var, somut değerler de var edebiyat eserleri gibi hı hı. Ee, anlatılıyor. Ve sanki bir dünya edebiyatı okuyormuşsunuz gibi oluyor. Çünkü Amerikalıların zaten kendilerine ait hani Türkler gibi, Almanlar gibi bir kültürü, bir edebiyatı yok. Amerikan kültürü tamamen bambaşka kültürlerin bir araya gelmesinden oluşan bir kültür. Dolayısıyla gerçekten dünya ile ilgili algınız çok fazla gelişiyor. Dört sene sonunda üniversite birincisi olarak mezun oldum çünkü bölümümü çok seviyordum. Ee, ve üniversite birincisi olarak konuşma yaparken de Atatürk iki ve inkılaplarının ne kadar önemli olduğunun üzerinde vurgu yapıp ağlayarak bitirmiştim konuşmayı. Çünkü e, benim hocalarımda gördüğüm şey mesela hepsi Amerikalıydı. Çok büyük bir hayranlıktı Atatürk'e karşı çünkü geldikleri ülkenin tabii ki liderlerinin kültürünü vesairesini inceliyorlar özellikle akademisyenler bu konularda çok meraklılar. Onların bize verdiklerinin karşısında bizim de onlara Atatürk ve onun bize kazandırdığı bütün o değerleri anlattıkça onların da birçok şey kazandığını fark etmiştim ve bu benim çok duygulanarak, çok ağlayarak yaptığım bir konuşma olmuştu. Daha sonra Amerika'ya burs kazandım ama müzik yapmak istediğim için İstanbul'a geldim. Burada yüksek lisans yaptım. Radyo, TV, sinema üzerine. Ee, benim hayatımda romanlarımın da çok önemli bir yeri var. Üç tane kitabım var, yayınlanmış. Ama şu anda müzik daha ön planda benim için. Çünkü hani albüm ve müzik ayrı... ...büyük bir konsantrasyon gerekiyor, romanlar da öyle. Şu anda biraz müzisyen tarafım ön planda. İnşallah hani yazarlık tarafımı da asla bırakmayı düşünmüyorum. Dokunuyor musunuz hala öyle arada Tabi Tabii tabii, aslında Sobey'i bir roman olarak yazmıştım ben. Fakat sonra bazı yerleri içime sinmedi ve e, rafa kaldırdım kitabı ama vicdanım el vermedi. Sanki hani <gülüyor> o karakterlere haksızlık yaptım, onları... Onların insanlara ulaşma hakkını ellerinden aldım gibi geldi. Ve bir gönül borcum vardı. O yüzden albümün ismini sobe koydum. Romanımı çünkü izin vermedim çıkmasına. <gülüyor> Aslında isim buradan geliyor biraz da. Evet, biraz da bir oradan geliyor. sobeliyoruz gelin. ama evet. e, bir taraftan da bir özür, e, bir özür taşıyor gibi. Kendime ve roman kendimden ziyade yarattığım karakterlere karşı bir özür. Hı hı. Af dile iş tarzı diyelim. Böyle benim hayatım yazmakla, müzik Yapmakla, üretmekle geçiyor. Çünkü başka türlü yaşamayı bilmiyorum açıkçası. Anladım. Peki e, şu son dönem yaşananlar işte e, siyasi gelişmelerden bahsedeyim. Siyasetleriniz nasıldır bunu bilmiyorum ama az çok takip ettiğinizi e, düşünüyorum. Çok takip ediyorum. E, i̇şte son dönem yaşananları az çok kestiriyorsunuz. E, bazı... Hem Türkiye içinde hem Türkiye dışında sınır ülkelerde, sınır dışı ülkelerle e, yumuşak, sert geçişler oldu vesaire vesaire. Bunun insanlar üzerinde etkileri oldu. Bunların hepsinin e, elbette e, topluma bir takım yansımaları oldu. İnsanların haklılık e, pozisyonu elbette var. Ama bununla beraber Hani şu son dönem siyasi gelişmelerin yanında örneğin insanlara yansıması olan bazı kararlar var. Burada insanların etkilendiği noktalar da çok fazla diye düşünüyorum. Örneğin son alınan SGK kararları mesela. Bu tabii biraz da İstanbul İczacılar Odası yayın organı olduğu için direkt buradan da bakmakta fayda olduğunu düşünüyorum. Sosyal güvenlik kararlarıyla ilgili şu son dönem insanların elinden alınan pek çok şey var. Bu ve buna benzer şeylerle ilgili sizin düşünceleriniz nedir? Ya bir sanatçı gözüyle aslında değerlendirmenizi istiyorum her şeyden önce. Zor bir soru mu oldu? Yok hayır. Benim en çok canımı sıkan şey aslında. Yani şu anda en çok dikkatimi çeken ve hani kalbimi acıtan şey artık hani Atatürk'ten bahsetmenin Mustafa Kemal'i Güzel bir şekilde anmanın, ona saygı ve ne kadar sevgi duyduğumuzu anlatmanın sanki ayıpmış gibi algılanması beni hani çok rencide eden çok güzel bir şey. Yani e, özellikle yeni gençlerde bunu çok görüyorum ve çok şaşırıyorum. Yani sanki hani şöyle bir hava var ya Atatürk'ü putlaştırmak vesaire hı hı. yapılan bu değil onu gerçekten sevmek yani. Sevmek. Anlamak. Ve Türk halkının onu gerçekten çok sevdiğini düşünüyorum ben. Kimsenin putlaştırdığını da düşünmüyorum. Yeterince anlamadığımızı da düşünüyorum açıkçası. Ama hani bana şey çok... ...yabancılaşıyorum kendi toplumuma. Yani Atatürk'ten bahsetmenin... ...garipsendiği, onu övmenin garipsendiği... ...yadırgandığı bir toplumda ol olduğum zaman... ...ben çok yabancılaşıyorum. Çok garip geliyor bana yani. Nasıl böyle bir dönüşüm olduğunu... ...algılayamıyorum ne oldu da birden böyle... ...birden çok hızlı bir değişim yaşandı... ...ben çok gurur duyuyorum... E, ...onunla ve... ...bazen şeyi hissediyorum... ...yani... ...çocukken mesela Atatürk'e karşı çok... E, ...saygı, güven böyle şey duyardım yani hani... ...çok büyük saygının verdiği bir de güven, yani arkanı yaslayabilme hı hı hı. duygusu... ...şimdi bazen Atatürk için... Üzülüyorum yani. Şefkat duygum gelişti. Çok enteresan bir şekilde. Hani... E, yaptıklarıyla değil yapmadıklarıyla değerlendirildiği içindir belki de. Ya da hani... E, ya söyleyecek çok şey var da. Hani... <gülüyor> Peki. <gülüyor> Peki e, bir şarkı arası daha verelim. Ondan sonra e, devam edelim. Tamam. E, özellikle istediğiniz bir şey var mı? Ben kalbim hep seninle'ye takıldı birden gözüm tamam, ama... Tamam Atatürk'ümüze gitsin. Peki. Efendim e, hasbihalde yavaş yavaş sona yaklaşırken bir kalbim hep seninle dinleyelim. Bu da Atatürk'ümüz e armağan olsun. E, hemen ardından buradayız. <Gülüyor> Aç bir haldesiniz. Radyo Havan'da birlikteliğimiz devam ediyor program yapımcınız ve sunucunuz. Ben Cüneyt Gülen. Aydilge konuğumuz demiştik. E, Aydilge ile de sohbetimizin yavaş yavaş sonuna geliyoruz ama çok akıcı ve yine e, su gibi akıp giden bir program oldu. Ben Hep böyle kısa gibi geliyor bana ama bir saat bir anda geçiveriyor. E, yollara mi dinledikten sonra aslına bakarsanız bir önceki albümle e, yani küçük şarkı evreniyle şimdiki albümün bir kıyaslamasını yapmak taraftarıyım. Çünkü... Önceki albümde biraz daha e, sizden uzak bir e, sound olduğunu e, hissetmiştim. Şimdiki albümde e, tamamen sizin parmağınız var. <gülüyor> bu albümü siz karıştırmış durumdasınız. Peki nasıl? E, yani ilk albümde olmayan bir şeyler vardı. Son albümde yani sobede bunları artık içinize sinerek yaptınız, ettiniz mi? Yoksa hala böyle biraz eksikliğini hissettiğiniz şeyler de var mı bu albüm hazırlığında? Ya da albüm çalışmaları ee, esnasında? Ben ilk albümü e, kendimi aslında hiç uzak bulmuyorum. O dönemki Aydilge'yi çok yansıtan bir albüm. Ama insan sürekli değişiyor. E, o yüzden eğer şu anda da o albüme benzeri bir şey yapsaydım o zaman kendime uzak bir şey yapacaktım. O albümde e, prodüktörlüğü Hakan kurşun üstlenmişti. Tabi onun da çok etkisi oluyordu albümün üstünde. Bu albümde tamamen... Cem Sarıoğlu ile beraber üstlendiğimiz için daha kendimi rahat yansıtabilme, en azından yansıtmak için savaşma e, veya birilerini ikna etme zorunda kalmadım. <gülüyor> Dolayısıyla e, bu benim için çok büyük bir avantajı oldu. Çok zorlu yanları da oldu tabii. Prodüksiyonu üstlenmek, sound'a karar vermek, tüm canlı enstrümanların çalımı sırasında herkesi yönetmek, kontrol etmek, organize etmek bunlar çok riskli ve zorlu işler. E, yorucu da aynı zamanda. ...karar merceği olmak sorumluluk istiyor. Ve e, sorumluluk da yük getiriyor. Peki e, bu albüm Ve, çalışması hı. siz tamamlayın. Tabii bu albümde çok büyük bir artı olarak Andy Jackson'ın imzası olması tamam var. Tamam ondan bahsedecektim evet. ben de. Yani ilk albüme göre en büyük artı diyebileceğim şey Andy Jackson'ın olması. Pink Floyd'un efsane ses mühendisi kendisi. Hı hı. E, benim için çok büyük bir onur... ...çok büyük bir sürpriz ve şoktu. Hala. Sürpriz değil aslında. Beklemedin öyle şey o Tabii zaman. ki ya yani onun kabul etmesini hiç beklemiyordum. Bu Cem'den mixleri, ileri gelen bir şey miydi yoksa... Mixleri arada yapan Hı -hı. arkadaşımız Çağın Tunalı... ...eskiden Andy Jackson'la bir ara... ...yanında staj yapıyor. Hı -hı. Ve o, onun müzik tarzını... ...yani nelerden hoşlandığını da çok iyi bildiği için... ...bana şöyle dedi hani ses yapın çok farklı... ...şarkıların çok farklı... ...ve Andy Jackson bu tarz işlere çok sıcak bakıyor. Bir soralım mı yapar... ...yapar mısınız diyelim mi? Ben dedim ki Andy Jackson yani uğraşır mı? Adam <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> David Gilmer'la... Ee, Pink Floyd'la... Pink Floyd'la ilgileniyor. <gülüyor> Ayrıca hani onun ücretini karşılamak mümkün olmaz. Fakat hani çok büyük bir sürpriz Andy Jackson, hakikaten Çağ'ın dediği gibi... ...albümü çok beğendi ve bütün e, iki şarkı dışında o iki şarkının... ...çünkü Amerikan mastering, Amerikan tarzı mastering yapılması gerektiğini... ...kendisi bize öğütledi. Kendisi o İngiliz sound'unu ve o e, ipeksi, e, bulutsu diyorum ben. Böyle atmosferik sound'ları yapan bir insan olduğu için diğer iki şarkının daha dinamik, daha Amerikan tarzı e, mastering uygulamış. Bu arada bu hani Amerika merakı veya İngiliz merakı olarak anlaşılmasın. Dünyada iki tür mastering anlaşılır çünkü. Bir Amerikan anlayışı <gülüyor> de İngiliz anlayışı yani. O yüzden söylüyorum. E, biz de Jackson'a e, tabii çok büyük bir o anda stüdyoda çok e, şok, şok, şok, <gülüyor> şok oldu. Andy Jackson sesimi çok enteresan bulduğunu, şarkıları çok enteresan bulduğunu söyledi. Ve hani çok çok e, ciddi bir rakama yani sembolik bir rakamda bize bunu yaptı. Ve ben hani hayatımın en şu anda en azından en büyük, en gurur duyduğum şey bu. Yani hakikaten... Andy Jackson'la çalışma onuruna erişmiş tek Türk sanatçı olmak da ayrı bir <gülüyor> e, onur benim için. Belki bu da Türkiye için bir kapı açar bakarsınız. Yani inşallah inşallah. Türkiye'de de iyi sesler iyi işler yapan insanlar olduğunu görüyorlar böylelikle. Evet. Ee, ve yavaş yavaş artık Türkiye'de orada insanlar özellikle şu anda dünya starları dediğimiz e, tiplerle çalışan aranjörler e, işte düzenlemeciler. ...Türkiye'de yüzünü dönmeye başlıyorlar. Belki sizin açtığınız kapıdan daha sonra kim bilir kimler geçecek... Ha, inşallah, ...Andy inşallah. çalışacak. İnşallah. Peki Andy Jackson'dan bahsetmişken... ...yine onun düzenlediği şarkılardan birini... ...yayınlayalım istiyorum ama bu sefer size bırakayım. Yükseldin hangisini? olsun. Yükseldin. Peki. Evet programımız sürüyor... Ee, ama iyi iyiye de sona geldik ee, Az sonra kapanış konuşmalarımızı gerçekleştireceğiz Ama o zamana kadar siz burada kalın Çünkü biz Yükseldiğini dinleyeceğiz hep beraber Yükseldin, yükseldin, geri geldin Göklerden, göklerden iniberdin İksildin, Eksildin, eksildin İtibar edin, aşkından aşkından itibar edin. Düşlerin vardı, gerçeğin der. Sözlerin vardı, dinleyen der. Öyküler vardı, sayfalar der. Zamanın der. Hislerin vardı, hisseden der. Sevgiler vardı, sevenler dar Dertlerin vardı, paylaşan dar, anlayan dar Var. Sevenler dar dertlerin var paylaşanlar anlayanlar. Programımızın artık sonuna geldik. Bugün sevgili Aydilge son albümü Sobey'le konuğumuzdu. Albümden güzel şarkıları sizlerle buluşturduk. Hem albüm hakkında keyifli sohbet gerçekleştirdik hem Aydilge'yi biraz daha yakından tanıma ve tanışma fırsatı bulduk sizlere sevgili Radyo Havan dinleyicileri. Has sona ererken artık son sözü tabii ki adet olduğu üzere konuğumuza vermek gerekir. Son cümlelerinizi toparlarsanız yavaş yavaş bitirelim. Ben herkesi eğer müzikleri sevdilerse aydilgefan.com adresine bekliyorum. Orada ben de yazışmalara katılıyorum. Facebook'ta üç tane Aydilge grubu var. Oraya da katılabilirler. MySpace'te şarkıları dinleyebilirler. Aydilge.net'ten bütün haberleri alabilirler. Hı hı. Bir şekilde mutlaka görüşürüz Ulaşım diye Ulaşım yolu çok. Evet. <gülüyor> Peki ben çok teşekkür ben ediyorum. Ben çok teşekkür ederim. Bizi kırmayıp buraya kadar geldiğiniz için, bizimle birlikte olduğunuz için çok keyifli, çok güzel bir sohbetti. İnşallah en kısa zamanda tekrarlarız. İnşallah. Peki. Evet bugünkü programımızın da sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yine çok değerli bir konuğumuzla sizin karşınızda olacağız. Görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Son şarkımız yine bu albümden küçük bir renk olsun. Hayatınız renkli kalsın.